Herkese merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız ve İklim Acil Programı başladı. Ben Can Tonbil. Bugün de size iklim kriziyle alakalı aktivizm haberlerini vermeye devam edeceğiz. Yine aynı şekilde geçtiğimiz haftalardan beri devam ettiğimiz çocukların iklim grevi ve iklim aktivizmiyle alakalı etkinliklerini sizlere duyurmaya çalışacağız. Bu haftanın ilk mesajı, durumun ve günün anlam ve önemine dair e, olacak. Bu mesajı da aslında sizin de yakından tanıdığınız bir isim sizlere ulaştırdı. Kaydı bana gönderdi. Ben de radyo programının içerisine editleyerek koydum. Rüyaya Güneş'ten bahsediyorum. Kendisi iklim aktivisti. Aynı zamanda ressam ve yazar. Kendisinin Nina ve Radyo'nun Maceraları isimli resimli bir kitabı mevcut. Açık Radyo ile de arasının çok iyi olduğu ve bu iyilikler ötürü de e, bu kitabına ilham kaynağı olduğunu da açık gazete programı içerisinde geçtiğimiz yıl değil, ondan önceki yıl dile getirmişti Rüya. Biz de aynı şekilde sizlere aktarmıştık Rüya'nın düşündüklerini, planlarını ve iklim krizi ile alakalı olarak neler yapmak istediğini. Rüya şimdi İngiltere'de 23 Nisan'la ve iklimle alakalı bir mesaj gönderdi sizlere. O kayıtla beraber başlayacağız. Ardından da Fridays for Future ekibinin dünya günü içerisinde kendi mesajlarını sosyal medyaya kullanarak, kalabalık kitlelere ulaştırarak duyurmasının bazı kayıtları var elimizde. O kayıtları vereceğiz ve dünün anlam ve önemine dair çeşitli müzik parçalarıyla beraber devam edeceğiz. Şimdi ilk olarak Rüyay Güneş'in kaydına dinliyoruz. Merhaba ben Rüyay Güneş. Um... Ee, İngiltere'den sesleniyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nız kutlu olsun. Ee, bugünlerde koronavirüs olduğunu herkes biliyor. Hepimiz karantinadayız. Aslında İngiltere'de dışarıya egzersiz için çıkabiliyoruz. Ama bir kez çıkabiliyoruz. Evde aslında az çok sıkıldığımı söyleyebilirim. Okulu özledim. Evet, çünkü orada birileriyle konuşmak, eğlenmek hoşuna gidiyor ya da bir şeyler, yeni bir şeyler öğrenmek hoşuna gidiyor. Ee, bazen sıkıcı olsa da yine de sosyalleşmek en iyisi. Şimdi e, koronavirüsü e, iklim kriziyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Şu anlamda iklim krizinde de tüketiyorduk. Koronavirüs. E, Koronavirüsünde de tüketimden dolayı bir sorun çıktı. Yani e, iklim krizinde mesela şöyle bir örnek verebilirim. Araba yarattık. E, i̇şte e, gazlar çıkarttık. Mesela fabrikalar kullandık. Onlar da aynı şekilde ve doğa, e, zarar görmeye başladı dünya. E, yine bir sorun oluştu. Koronavirüsü de... Şundan dolayı yine aynı şekilde tüketim mesela hayvanları hayvanat bahçesine getirmek gibi olaylar vesaire başka şeylerden dolayı oluşan sorun aslında koronavirüs de. Şimdi 23 Nisan olduğu için bir de şunu da söylemek istiyorum. Çocuklar genellikle yani çocuklar aslında... Bir günlüğüne mesela şöyle bir şey yapsa çok güzel olur. Bir günlüğüne ülkenin başkanı dese ki şu çocuğun istediklerini yapalım. Çocukların istediklerini yapalım. Mesela barış istiyorum dese çocuk çok güzel olur. Yani çocukların bir günlüğüne yönetmesi dünyayı çok güzel olurdu. Çünkü çocuklar bizim mesela şu an ben gibi Mesela doğayı belki az çok kurtaracak bir şeyler yapabilirdik. Kendi akıllarımızla çözümler bulabilirdik yapabildiğimiz kadar. Ya da hayvanlara yardımcı olabilirdik. Onun gibi şeyler. O zaman ben sözümü bitiriyorum. Herkese iyi günler, görüşürüz. Evet ay Güneş'in mesajını dinledikten sonra şimdi birden fazla iklim aktivistinin mesajlarını dinleme fırsatı bulacağız. Fridays for Future gelecek için Cumalar ekibinin 22 Nisan Dünya gününde internet üzerinden düzenlediği online etkinliğin ses kayıtlarına yer veriyorum. Melisa Akkuş'un moderasyonda gerçekleştiği. Kendisi de bir iklim aktivisti olan Melisa Akkuş'un moderasyonuyla gerçekleşti işte bu etkinlik. Bir takım teknik aksaklıklar oldu ama çok da büyük değil. Ee, bütün iş, bütün teknik işlerde dahil olmak üzere, bütün organizasyon işi Fridays for Future ekibindeki genç arkadaşlar tarafından üstlenilmişti. Bu etkinliğin bazı ses kayıtlarını şimdi sizlerle paylaşıyoruz. E şimdi de Fridays for Future arkadaşlarımızın Fridays for Future ekibinden kuruluşundan arkadaşlığımızı buraya alacağız. Onlarla bir soru cevap gerçekleştireceğiz. Şimdi İzmir Fridays for Future ekibinden Kayra Balıkçı'ya bağlanıyoruz. Kayra hoş geldin. Umarım orada her şey yolundadır. Sözü ilk önce sorunu sana sorarak sözü sana bırakacağım. Çevre aktivizmi açısından 22 Nisan'ın önemi nedir? Sendeyiz. Şimdi 22 Nisan'ın Bence şu an hani buradaki herkes nasıl başladığını biliyordur. Hani 22 Nisan'dan önce de çevreyle alakalı sıkıntılar her zaman dünya üzerinde vardı ve bunu her zaman yaşıyorduk. Ama ilk defa 22 Nisan'da 20 milyon insan bir araya gelip buna karşı hani aktivistliğin ne kadar büyük bir şekilde başladı başladığını görüyoruz. Hani tarihte ilk defa bu kadar büyük bir sayıyı bir alanda gördüğümüz için. Ee, çevre aktivistliğinin bir noktada e, başlangıcı bu kalabalığın e, toplayabileceğimizin e, e, gerçek olduğunu bize gösteriyor aslında. Çevre konusunda 20 milyonu bir noktaya toplayabileceğimizin ve bundan daha büyük sayılara ulaşabileceğimizin ve bunun aslında hepimiz tarafından durdurulması ve uğraşılması gereken bir şey olduğunu bize gösteriyor. Yani aslında bu bize bir noktada hani ilham vermesi gereken bir olay, 22 Nisan'ın başlangıcı ve hani her sene işte bunun sonrasında 2016'da yine bir şey olarak kullanılıp bir temsili olarak kullanılıp Paris Anlaşmasının yine 22 Nisan'da imzalanması gibi hani iklim krizini durdurmak için uğraşmaya devam etmemizi bize anlatması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Çok teşekkür ederiz Ba bilgilerin için. Seni iznine uğurluyoruz. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Oradan Eskişehir'den Eskişehir Fridays for Future ekibinden Aslı Yılmaz'a bağlanıyorum. Aslı hoş geldin. Hoş bulduk Meclisah. İstersen vakit kaybetmeden sorumuza geçelim. Çünkü baya biz gelinmiştik grupta süre sıkıntısından. İlk olarak sorun şu. Günümüzde yaşanan COVID-19 krizi iklim hareketimizi nasıl etkiledi? Sen deyiz. yapmayı halazırda yapmayı planladığımız etkinlikleri iptal etmedik ya da ertelemedik ee, işte her şey dijitale taşıdık yani çoğunlukla Taşıyabildiğimiz her şey dijitale taşıdık ve aslında evet biliyorum hani dışarıda olmanın tadı bambaşka dışarıda beraber fiziksel olarak yanımızda ya da karşımızda olan insanlara hitap hitap ederek konuşmak sonra işte beraber slogan atabilmek. bambaşka şeyler, şirketiyatı bambaşka ama zaten hayatımızda birçok şeyi kısırtladığımız bir dönemdeyiz şu an. Bu yüzden biz de ayak uydurmak zorundayız. Ve açıkçası Türkiye'nin hatta dünyanın birçok yerinden insanları bir araya getirebiliyoruz teknoloji sayesinde. ve Bu da çok değişik bir deneyim aslında. Açıkçası ben FFF Türkiye açısından da, e, nasıl, hangi açıdan? Şöyle e, ya, yapılanmaya, FFF Türkiye yapılanmasına biraz daha fazla vakit ayırabilmeye başladık. E, normalde hepimiz daha fazla yerel gruplara öyle şey yapıyoruz, odaklanıyoruz işte. Üçünün son hazırlanıyorduk mesela bundan önce ve açıkçası ben biraz heyecanlıydım ama... <gülüyor> İşte yani de. bir hafta içinde hayatlarımız çok fazla değişti ve bütün planlarımız, evet. planlarımızı iptal etmek zorunda kaldık. Ve açıkçası bu durumda ben FFF Türkiye'de daha önceden bilmediğim birçok insanlık tanışma, insanı tanıma şansı buldum. Hem de Türkiye olarak biz beraber bir şeyler yapabilmeye başladık. Bu da aslında çok değerli. Onun dışında okul gibi işte faktörler olmadığı için de biraz daha FFF'e de çok fazla vakit ayırabilmeye başladık. Bu da aslında iyi. bir şey. Teşekkür of ediyoruz de. Aslı. <gülüyor> çok sağ ol. Diyeceğim şey var mıydı? Eklemek istediğim bir şey. Galiba. <gülüyor> <Merhaba>. Hoş geldin <gülüyor> Selina. Hoş geldin. Olduk, hoş geldin. <gülüyor> evet, bir kaç sıkıntı yaşadık ama olsun. Evet evet olabilir. Ama yine de halledebiliriz. Olsun, olsun, olsun. Şimdi sana sorunu soruyorum. Aktivizm hareketi içimize uyandıran şey nedir? Ben bunu şöyle cevaplamak istiyorum. Aslında bugün hani hepimizin izlediği gibi 22 Nisan Dünya Günü ve biz bunun farkındayız. Ya bunu 22 Nisan Dünya Günü ile gerekirse hani insan bugünün Dünya Günü olduğunu aslında öğrenince yaktığı kömürler veya işte kullanmadığı baca filtreleri Veya doğaya akıttığı bütün radyoaktif maddeler aklına geliyor. Ve bir kez daha utanıyor aslında. Biz aktivistler de bu utancı aslında her, her an insanlık için kalbimizde ve aklımızda taşıyoruz. Ve bizi aslında hani harekete geçiren his de hani bu utancı her an kalbimizde ve aklımızda hissederek diğer insanların da hani farkındalık yaratması için çabalamamız ve onlara bir şey katmak istememiz aslında. Teşekkür ederiz Selina. Gerçekten çok açıklayıcı oldu. Seni şimdi uğurluyoruz. Kendine çok, çok iyi bak. Siz de çok iyi bakın. Teşekkürler. Bu arada Selina'yı arkadaşımızın da bugün doğum günü. Selina iyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki de Şu an Bilecik'ten Baha arkadaşımıza bağlanıyoruz ve Baha gelin. Baha hoş geldin. Evet Baha. Hazırsan sonra soruyorum. Gelecek ve gelecekteki iklim aktivizmi hakkında ne düşünüyorsun? Öncelikle herkesin dünya gününü kutlamak istiyorum. Yarın da 23 Nisan. Herkesin 23 Nisan'ı da kutlu olsun. Öncelikle gelecekten bahsedeceğim. Ee, gelecek için şöyle bir şey söyleyebilirim ki biz Fridays for Future ve diğer iklimle ilgili uğraşan örgütler eğer bu yaptığımız uğraşlar sonucunda başarılı olamazsak maalesef bizim anladığımız anlamda bir gelecek Çok mümkün görünmüyor. Ee, ama eğer e, bunu sağlayabilirsek gelecekteki iklim aktivizmi hakkında da şunu düşünüyorum. E, bu sadece farkındalığı yükselmiş gruplardan, zümrelerden oluşan insanların sağlamaya çalıştığı bir şey değil. E, bütün toplumun her köşesine sirayet etmiş, e, iklim ile birlikte yaşayan, doğayı düşünen insanların Ee, bu sistemin içerisinde var olmasını sağlamaya çalışan e, bir toplum düzeni olması gerekiyor. E, çünkü önümüze çıkan problemler şu anda da gördüğümüz gibi büyüyerek devam edecek. E, Bunlarla karşı koyabilmek için her gün daha güçlü ve daha kalabalık olmamız gerekiyor. Teşekkür ederiz Bahan yerliğin için. Görüşmek üzere Bahan. Evet şimdi sırada İstanbul'dan Aslı arkadaşımıza bağlıyoruz. Asla hoş geldin. Hoş buldum. Hazırsan sorunu soruyorum. Tamam. Aktivizm hareketiyle neleri değiştirebiliriz? Ya bu soru aslında benim de ilk Fridays for Future öğrendiğimde çok para düşündüğüm bir soruydu. Çünkü ben diyordum ki hani birkaç genç işte sokağa çıkacak ama bu neyi değiştirecek? Hala işte iklim krizi bir sorun olacak. Ama böyle biraz daha işin içine girince anlıyorum ki aslında birçok şeyi değiştirebilir. Çünkü bence günümüzde artık iklim krizinden daha fazla bahsetsek de o kadar hala derinlerine inmiyoruz. Yani tabii ki dışarı çıksak çoğu insan diyebilir ki işte plastiği azaltalım, suyu bilinçli kullanalım. Bunlar da kesinlikle alınması gereken çok önemli adımlar. Ama bizim gelecekten bahsetmemiz için daha etkili ve daha sürdürülebilir önlemler almamız gerekiyor. Biz de bu yüzden O yüzden işte iklimacı durumu ilan edilsin ya da Paris Anlaşması'na uyulsun diyoruz. Ve bence hem bu fikirlerimizi ya da işte taleplerimizi dile getirebilmek hem de insanları daha çok bilinçlendirebilmek için aktivizm çok önemli ve gerekli bir araç. Ve eğer biz bu hareketimize başarılı olursak bence de bir gelecekten söz edebileceğiz. Yani bu önümüzdeki 20 yılın aslında nasıl geçeceği şu andaki önlemlerimize bağlı hatta sonrasının da. Bu yüzden ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden şu anda o kadar insan, o kadar aktivist emek veriyor. İyi ki de veriyor bence. Evet gerçekten çok doğru bir yeri değindin. Aslında insan ilk başta hani sadece e, bir hareket var. Ama bu hareketle bir şey olmayacağını zannediyor. Fakat biz gerçekten çok güçlü bir ses olduk. Ve bu ses gittikçe de büyüdüğü için bence bu 10 yıl içerisinde de birçok şey düzeltmeyeceğimizi düşünüyorum. Eğer gerçekten... Bu sesin daha çok büyümeye devam edersek, daha çok büyümeye devam edersek. Teşekkür ederim Aslı, iyi ki geldi. Evet, Şimdi seni uğurluyoruz. Kendin çok iyi bak. Şimdi de Siirt hesabından, ben su hazırsan sana sorunu soruyorum. Evet dinliyorum. Tüm Türkiye'de biz gençler olarak büyük bir ses olduk ve bu sesi nasıl yorumlarsın? Şöyle ki, e, sözlerini Mustafa Kemal'in sözüyle başlamak istiyorum. Onun da belirttiği gibi bütün ümidim gençliktir demişti. Ve biz gençler olarak bence çok iyi bir, bir e, adım attık. Yani ülkemizin dört bir yanında iyi bir e, amaç uğruna çalışıyoruz ve bence bu e, çok harika bir duygu. Bu beni çok gurur. Ve çevremdeki arkadaşlarımın sözlerinden getirecek geçirecek olursam, e, bizi bu şekilde empoze edenlerden de çok teşekkür ettiklerini falan dinliyorum, duyuyorum. Ya yani Bu durum beni çok muhteşem bir şekilde etkiliyor ve ben gurur duyuyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz Bansu. İyi ki geldin. İyi ki de FFF Türkiye hesabımıza katıldın ve de sihirte açtın. Şimdi seni evet, uğurluyoruz Kendine çok iyi bak. Çok iyi bak. Görüşürüz. İyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet şimdi de İstanbul'dan Dünya Ece Civri'ye bağlanıyoruz. Dünya sendeyiz. Merhaba. Dünya hoş geldin. Hoş bulduk. Hazırsan sorunu soruyorum sana. Tamamdır. Tüm Türkiye'de biz gençler olarak büyük bir ses olduğumuzdan bahsettik az önce. E yine buna benzer e, bir soru daha sana sormak istiyorum. Ee, şimdi ilk olarak COVID iklim, iklim krizini nasıl etkiledi? Sana bunu sormak istiyorum. COVID şöyle söyleyeyim. ya Virüsün asıl merkezlerinden olan Çin ve İtalya'da seragazi emisyonları çok azaldı. Ve hani kimileri diyor ki bunlardan ders çıkartacağız. Ve yani bu iyi gelecek iklime. Kimileri de diyor ki bu krizden sonra devletler temiz enerjiye ve küresel yatırımlar, iklim dosya politikaları dinlemeden e, girecek ve bu büyük zararlarına da alacak. Bana sorarsanız ikisinin de olma ihtimali var. Bekleyip göreceğiz. Evet haklısın. Teşekkür ederiz dünya. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Görüşürüz. İlk olarak geldiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederiz. Bugün birkaç tek sıkıntı yaşadık ama gerçekten ondan önce gerçekten hepimiz tüm Arkadaşlarım FFF İstanbul olarak ve FFF Türkiye olarak çok çok hepimiz birlikte çok çalıştık. Birkaç teknik hata olabilir ama olsun sonuçta her şey güzel gideceklerim kayda yok. Bu aktif bir aydır dijital olarak yaptığımız görüntülü sohbetlerde sürekli nasıl yapalım, nasıl düzenleyelim diye konuşuyoruz. Burada gerçekten çok büyük bir emek var. Tüm arkadaşlarıma tekrardan çok teşekkür ediyorum ve iyi ki bugün aramıza katıldınız. Herkese çok teşekkür ediyorum.